sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latif, mübarek, mücella, müsoffa, faak, ruhu tayyibelerine, ehl-i beytil, eshab-ı kiramın, enbiya saadat-ı kiram, hazaratın ruhu şeriflerine, cümle evlatlarımızın dünya ve ahiret saadetine, dinle, imanla, vatanla, milletine faydalı olması için, vatanımızın, milletimizin bütün İslam dünyasının selametine, şerlerden muhafazasına, bir Fatiha-i Şerif, üç ihlas. Allah'ım Allah kimleri sever, kimleri sevmez. Kendimi izan edeceğiz. Yani kıldığımız namaz, oruç vesaire, ibadetler bunlarla güzelleşiyor. Cenab-ı Hak ayet kimleri seviyor? İnfak edenleri seviyor. Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın kulları için sarf edenleri seviyor. Kendinizi kendini tehlikeye atmayın diye Cenab-ı Nasıl olur bu? Gaflete düşmek suretiyle olur. Gaflete düşmek suretiyle kendini tehlikeye atarız. Bugün yarın deriz, ölüm gelip çatar. Gayri kabili bir daha dönüşte yok. Cenab-ı Hak infak, neyle infak edeceğiz? Cenab-ı Hak ne vermişse. Beden gücü vermişse beden gücüyle. Mali imkanları mali imkanı. Fakirler, garipler, kimsesizler, yalnızlar, matemlerin civarı, Hepsi Allah'ın kulu. Bir kader tablosu. Biz öyle olabilirdik, onlar bizim gibi olabilirdi. Onların yanına yakın. Onların derdiyle derman kurmak. Efendim bir yetimi koruyanlar yan bu buyuruyor kıyamet günü. Sık sık sorardı, da bugün bir yetim başı okşadınız mı? Bugün bir hasta ziyaretinde bulundunuz mu? Bugün bir cenaze teşhinde bulundunuz mu? Demek ki bir mümin kendisini her akşam bir sorguya çekmeli. Bugün ben Allah Resulü'nün ahlakına Yakışır. Ne gibi hareketler vururdu? Bir müminden incindim mi? İncindimse o mümini affedebildim mi? Affedebilmeni, affın sahibi Cenab-ı Hak affede affede layık hale geleceğiz. Herhangi bir hadise arasında sabredebildim mi? Yoksa muazeni dengeyi bozdum mu arada? Bugün bir yalnızları, garipleri düşünebildim mi? İbadetlerim bir hayyale salaya, Allah'ın davetine, Cenab-ı mülakata Gidip bir huzur içinde, bir mecburiyet savar gibi değil de, bir huzur içinde Allah'a secde edebildin mi? Cenabı ı Hak kendi tehlikeye atmayın buyuruyor. İbn Ensari Hazretleri, bayet kelimenin Kerime'nin sevginin üzerinde, İstanbul'a, Letuftaner Konstantaniye hadisine nail olmak için, ne büyük kumandan, ne güzel asker, iki beraber İstanbul'a geliyor, Ensari bizzat, atını Bizansların ortasına kadar sürüyor. Orada diyorlar ki ensarlar ensar bu diyorlar ayeti kelimenin şumulüne zıt bir harekette bulunuyor. Kendisini düşmanın ortasına attı. İlbel-i yok diyor. Bu ayetin sebebi usulü biziz diyor. Bu ayet bizim üzerimize indi diyor. Biz diyor artık biz bu kadar uğraştık çalıştık yaptık. Bizden sonra gelenler devam etsin dedi. Bunun üzerine biz hurma bahçelerine dönelim dünyevi biraz imkanları şey yapmaya bakalım dedik. Bunun üzerine bu ayeti kelimeye indi kendini kendi tehlikeye atmaya. En büyük tehlike ahiret tehlikesi, ölüm tehlikesi, cehennem tehlikesi. Elaz Cenab-ı Hak infak edin buyuruyor. Cenab-ı Hak tövbe edenleri sever buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hak kulunun kendisine yaklaşmasını istiyor. Cenab-ı Hak kulunu affetmek istiyor. Fakat kul affedilmek istemezse onda yapacak bir şey yok. Onu da cehennem gösteriliyor. Demek ki affedilme, affedebilmenin yoluna girmek icap ediyor. Yine Rabbimiz bize Allah sakınanları sever, müttakileri sever buyuruyor. Muttaki demek takva, kalbi koruyanlar, kalbi yanlıştan koruyanlar. Bunu bir titizlik içinde bulunanlar. Yine Cenab-ı Hak güzel davranışlarında bulunanları, müstakimleri, istikamette bulunanları sever buyuruluyor. Allah sabredenleri sever Bu muazeni bozmayacağız, dengeyi bol Bir imtihandır. Herkesin imtihanı ayrı ayrı. Fakirlikten imtihan, zenginlikten imtihan, zenginlik de bir sabır istiyor. Çünkü daima nefis, kendi nefsine harca diyor. O da bir sabır istiyor. Cenab-ı Süleyman Aleyhisselam'a misal veriyor. Zengin gelecek kıyamet günü, Ya Rabbi diyecek, bugün yarın, bugün yarın derken, malın beni istila etti, malın beni kapladı, kulluk yapamadım diyecek. Cenab-ı sen Süleyman kulundan daha mı varlıklıydın diyecek. Ya Rabbi ben hastaydım, zayıftım vesaireydim, eyüp kulumdan daha mı acizdin diyecek. Ben köleydim, zayıftım. Yusuf kulumdan daha mı müşkül durumdasın? Yani kıyameti bütün maziyet kapıları kapanacak. Cenab-ı Hak sever. Sırat-ı müstakim yine doğru yol üzerinde. Cenab-ı Hakk'a tevekkül dayananları sever. Tedbir alınacak, tedbir bitecek. Tedbirin bittiği yerde Cenab-ı Hak ve bir huzur hali olacak. Huzur bozulmayacak. Bir teslimiyet olacak. Yine Cenab-ı Hak hep iyilik edenleri sever. Adil olanları sever. işi günü güzel yapanları sever. Zahirini, basını çok çok temizleyenleri sever. Kendi yolumda kenetlenmiş gibi saf bağlayıp o şekilde olanları Cenab-ı Hak sever. Güzel bir numune olacak. Kenetlenmiş, saf halinde Allah yolunu bulunanları sever. Kimleri sevmez Cenab-ı Hak? O da... Bozguncuları sevmez, tefraka çıkanları, ayrılık çıkanları sevmez, küfürde günahte israr edenleri sevmez, zalimleri sevmez, kendini beğenip böbürlenen, gururlanan, kibirlenenleri sevmez. Allah Kurumu çok tehlikeli. Hainliği meslek hane getirmiş günahkarları sevmez, kötü sözü rahat rahat söyleyenleri sevmez. Ki Allah onlar yerin bozgunculuğa koşarlar diyor. Allah ile bozguncuları sevmez. Allah sınırı aşanları sevmez. İsraf edenleri sevmez. Haddi aşanları sevmez. Ve şımarıkları sevmez. Bütün nimetler Cenab-ı Hak'tan. Nimet verdikçe kul bir teşekkür edası içinde olmalı. Hayat hakkı bir sefere verilmiş bir hak. Her canlıya. Bir daha dönüp tekrar dünyaya gelmek imkansız. Bir kaset dolduruyoruz. Bizden o kaseti doldurdu, bitti. Onların kaseti mühürlendi. Şimdi biz kaset dolduruyoruz. Bizden sonra gelenler de kaset dolduracak. Ve ne kadar kaset varsa onlar kıyamet günü bir anda açılacak. Bir anda herkesin hesabı görülecek. Cenab-ı Hak İsra'da kitabını oku. Bugün sana nefsin kâfidir. Seyret o gün nefsini orada. Amellerin sana ne kadar bir şey bıraktı. Ne kadar Allah rızası için oldu. Ne kadar Allah kurulu rüya gösteriş vesaire oldu. Hissiyatların de ortaya çıkacak. Güvenmeyizin tuadüsü ahbaraha o gün yeryüzü üzerinde işlerine haber verecek. Ne kadar samimi yaptın, ne kadar gayri samimiydi. Ne kadar şer işlerinde, bütün ekranlar bir anda ortaya gelecek. Elhaz o kıyamet günü zor gün. Dünyadaki her dakikamız çok kıymetli. Takvimden düşen her yaprak bizi bir gün dünyadan uzaklaştırıyor, bir tarafa yaklaştırıyor. Yolcu olduğumuzu, fani olduğumuzu unutmamak. İki şeyi unutmamak, Rabbimizi unutmamak, ölümü unutmamak. Onun için içinde bulunmak. Cenab-ı Hakküllümen aleyha fan buyuruyor. Her canlı yok olacak. Yeniden başlayacak, yeniden. Cenab-ı Hak bu gökyüzünü, Enbiya suresinin sonlarında bir tomar kağıt gibi semaları düreceğiz buyuruyor. Eski haline getireceğiz buyuruyor. Bu Allah'ın bir vadidir buyuruyor. Yine o kıyamet şiddetini çok ayetlerde bildiriyor. Velhasıl hep bugünkü biz kulluk için geldik. Zaten aksi bu dünyanın yeni bir mantıki zemini yok. Bütün mantıki zemini Allah'a kul olmak için geldik. Niye Cenab-ı Hak bu kadar bir çeşit bir bu kainat yaratıldı? Koyun için mi yaratıldı, arı için mi yaratıldı, sinek için mi yaratıldı? Cenab-ı Hak bize ne mesajlar veriyor? Yiyoruz, içiyoruz, uyuyoruz, her türlü imkanımız var. Cenab-ı Hak akıl veriyor, izan veriyor, idrak veriyor. Birçok teşifleri buluşlara gidiyoruz. Allah'ın verdiği malzemeyle bu buraları gidiyoruz. Allah bize ne mesajlar veriyor? Ne talimatlar veriyor? Nasıl bir kul olmamızı istiyor? Bunun üzerinde bir ısrarlı durmamız icap ediyor. Güzel bir nesil yetiştirmek. Arkamızda ölüm büyük bir hadise. Kabrimiz tenha kalmasın. Birçok insanlar var ölümüyle beraber mazi oluyor. Kimi zaten canlıyken de, hayattayken de filan mazi oluyor. Fakat Allah'ın kimi kulları var, onlar mazi olmuyor. İşte Hacı Bayram Veli Hazretleri mazi olmuyor. Bize her gün kaç ziyaretçi geliyor, Hacı Bayram Veli Hazretleri kaç ziyaretçi geliyor. Niçin onlar mazi olmuyor? Çünkü onlar güzel insanlar. Allah onları sevdi ve onları kendisinden sonra gelecek nesnede sevdittirdi. Her an bir, o hayat kasetini dolduruyoruz. Şu bardağı ne kadar? Bu bardak su içilmek için konmuş. Lezzetli bir su. Fakat şuna birkaç tane yanlış zifiri damla damlası bunu bu suyu içemeyiz. Bir damla necaset geldi. Belki bin damla var. Şu bir damlanın içine bir damla necaset geldi. Bu suyu içemeyiz. Cenab-ı Hak bize illa men et bir kalbin selim. Tertemiz, berrak bir kalb istiyor. Bunun için de inşallah üç aylara girdik. Tövbe kefseriyle inşallah o suları bir tasfiye etmek, beraklaştırmak. İnşallah son nefesimiz en güzel anımız olur inşallah. Peygamber efendim nasıl yaşarsanız o şekilde vefat edersiniz, o şekilde olursun buyuruluyor. Rabbimin inşallah helal gıdaya dikkat etme. Kul hakkına dikkat etme, hayvan hakkına dikkat etme, ibadet bir huşuyla yapma. Kur'an'ın Kur'an'la bir tefekküre girme, güzel bir nesil yetiştirme. Saireleri ihya etme, sairelerden istifade etme. Cenab-ı Hakk'ı unutmama. Salihlerle, sadıklarla, temiz insanlarla beraber olma, oradan bir pozitif enerji, bir ruhaniyet alabilme. Allah'ın bize verdiği bir nimetlere şükredebilme. En büyük nimet bu vatanımızdır cemaat. Yavrulalım bu duygu için yetiştirme. bu. Bu ezan sesleri, bu Kur'an kıyamete kadar bu toprak üzerinde devam etsin. Biz sahip olursak olur bu, güzel bir nesil yetiştirirsek olur. Bu da çok, çok ehemmiyet verir. İmanlı, vatanı, milletini seven, Allah rızasını bu şeyde kazanan, evlatlar topluluğu yetiştirdi inşallah. Arkamızdan güzel bir nesil bırakarak inşallah bu dünyayı elveda ederiz. Allah cümleden razı olsun.